Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ee, geçen hafta bir kazaya kurban gittik. Efendim elektrikler ve ona bağlı olarak internet kesilince, evdeki aydınlatmalarda kafi gelmeyince maalesef devam edemedik dersimize. Kısmet bu hafta Kısmet bu Fatır suresinin ilk ayetlerini okuyacağız inşallah. İlk yedi ayetini seçtim sizler için. Ee, öncelikle bu mübarek günlerimizi tebrik edelim birbirimize. Her daim hatırlatalım. Ee, efendim gerçekten bir e, ganimet dönemi. Yani bütün bir yılı işte insan dünyaya dalarak e, nispeten daha fazla gafletle geçirmiş olabiliyor. E, haftanın bir haftanın içinde cuma günleri 24 saatin içinde seher vakitleri ve bir yılın içinde de 3 aylar ve onun içinde de Ramazan Şerif Onun içinde de Kadir gecesi Efendim yine bir yılın içinde o iki10 gece Bayram'dan önceki onar gece Bunlar hep bizim e, açıklarımızı kapatacağımız e, fazla fazla sevap kazanarak eksiklerimizi eksik tamamlayacağımız efendim e, fırsat günleridir e, yani nasıl ki böyle işte büyük indirimleri insanlar kitle sizler değil insanlar kitleler halinde takip ediyor böyle e, koşarak birbirinin üstüne yığılarak efendim kapılarda bekliyor ve kapılar açılınca büyük bir hücumla e, efendim saldırıyorlarsa bizlerin de şu anda e, sevap çuvallarımız boşalan zayıflayan e, efendim sevap e, hazinelerimizi kuvvetlendirme zamanı İnşallah daha fazla ibadet, daha fazla zikir, daha fazla hayır hasenat. Yani bir adım bile atsak kârdır arkadaşlar. Cenab-ı Hak bize, sevdiklerimize, ailemize, değer verdiğimiz insanlara hep beraber bu yolda olmayı nasip etsin. Öyle dileyelim Rabbimizden. <gülüyor> Fatır suresinin başındayız arkadaşlar. Mekki bir sure ve Cenab-ı Hakk'a hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Fatırı i semavati vel ard, hamd Allah'a, o gökleri yeri yaratan ve cail vel ardı dedikten sonra cailil melaiketi rusulen uli ecnihatin methna ve thulata ve ruba ve melakeyi kılan fatıra. Fatır Cenab-ı Hakk'ın burada sıfatı olmuş oluyor. Aynı zamanda Esma-i Hüsna içerisinde yani bildiğimiz meşhur 99 isim içerisinde geçmese de Rabbimizin isimlerinden birisidir. Kendisini fatır olarak isimlendiriyor burada ya da niteliyor Rabbimiz burada. Birazdan onun izahını göreceğiz ama şimdiden söyleyelim yarıp çıkaran demek. Bir şeyi yarıp çıkaran. Ee, ve fıtrat da oradan geliyor. Yaratılıştaki o ilk hali, bozulmamış hali demek e, yaratılmış olan bir varlığın. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak e, kendi yaratıcılığını, gökleri, yeri ve melekleri e, yaratmış olmasıyla bize hatırlatıyor. Meleklerle ilgili cailil belâiket rusülen o melekleri kanatlı elçiler kılan... Allah'a o fatıra hamd, hamd olsun ee, kanatlı elçiler uli elcini hadi metna ve tülate ve ruba iki er kanatlar veren melekleri kanatlı kılan ee, o fatıra o e, yararak yaratan yani yokluktan varlığı tek bir yani Bengi de hatırlatıyor burası doğrusunu isterseniz bu sıfat efendim tek bir yarılışla karanlıktan aydınlığı çıkaran yokluktan varlığı çıkaran yani bu çok e, ümit bahşeden bir ismidir Rabbimizin bizlere e, Allah Teala fatırı semavadi vel arttır gökleri ve yeri e, yarıp çıkaran yokluktan varlığa çıkarandır Elbette tek bir seferde bu olmadığı yani büyük bir zaman içerisinde meydana geldi ama o ilk başlangıç yani var etme bir büyük yarılıştır bu ifadeye göre. Ve Cenab-ı Hak bizim de zorluklarımızı kolaylıklara tebdil etmeye, darlı daraldığımız zaman bir yol yararak, bir çıkış yararak aynen Hz. Musa'ya Kızıldeniz'i yardığı gibi bize de yararak Efendim bizi selamete sahili selamete erdirmeye gücü yeter ama burada e, tabi bu konu çok uzundur e, fakat bir temas etmiş olalım bu ismi e, hürmetine Rabbimizin e, burada kulun da o yarılışı o yardımın yatağında yatarken beklememesi gerekir yani Hz Musa, ya Rabbi işte bizi kurtar deyip yatağında sırt üstü yatmadı değil mi? Yani kızıldı, insanları topladı, onlara öğütler verdi. Çok uzundur Hz. Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mücadelesi. Yıllarca uğraştı. Yani bir taraftan Firavun'la uğraştı ve onun erkamiyle uğraştı. İşte şeylerle, hamanlarla, tağlıklarla uğraştı. Bir taraftan, bir taraftan da Karunlarla, bir taraftan da İsrailoğulları ile uğraştı. <gülüyor> <gülüyor> Talut yanlış oldu. O Davut Aleyhisselam'ın rakibiydi. Efendim şey diyecektik. Karun diyecektik. E Dolayısıyla çok büyük bir mücadele yani işte Mısır'a büyük felaketler geldi. O felaketlerin giderilmesi için Hz. Musa'dan dua istendi. Sihirbazlarla yaptığı mücadele var yani bütün hayatı ulul azm peygamberlerdendir Hz. Musa. Bütün hayatı mücadeleyle geçti. En nihayetinde de İsrailoğullarını Mısır'dan alıp çıkmasını emretti Rabbimiz. Bunu büyük bir gizlilik içerisinde yaptılar. Aynen Efendimizin hicreti gibi arkadaşlar. Ve e, Kızıldeniz'in kıyısına kadar geldiğinde arkasında Firavun ordusu bütün saltanatı ve ihtişamıyla ve gücüyle karşısında e, hiçbir gücünün olmadığı yetmeyeceği deniz. İşte o noktaya geldiğinde allah Teala Hazreti Musa için denizi yardı. Bakın orada da bir yarmak kelimesi var. E, ve bunu da yaparken yine o son anda bile ne dedi Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya arkadaşlar? Asanı denize vur dedi. Bazen bize çok anlamsız gelen ya bu kadar işler sarpa sarmışken bu kadar artık içinden çıkılmaz hale gelmişken her şey hani bize göre felç olmuşken ben şimdi yani şu kadar küçük bir çabayla veya bir duayla veya ne bileyim işte bir konuşmayla mı düzelteceğim bu kadar şeyi dersiniz öyle demeyiniz asla elinizden gelen bir şey varsa bunu kendi nefsime de söylüyorum en başta. Elinizden gelen bir şey varsa çok küçük de olsa çok böyle hani ne olur ki bu hani devede kulak e, nispetinde bile olsa işte Hz. Musa'nın asasını denize vurması gibi e, orada isyan etmeden yani ben mi düzelteceğim bu küçük çabam mı düzeltecek zaten işler çığırından çıkmış demeden arkadaşlar vatanımız için, memleketimiz için, çalıştığımız kurumlar için, yaptığımız işin kutsiyeti için işte bu öğretmenlik olabilir, annelik olabilir her ne yapıyorsak yani insana hizmet edilen doktorluk olabilir, hakimlik olabilir her ne yapıyorsak ve içinde bulunduğumuz sistem çok tıkanmış olabilir çok birçok arıza veriyor olabilir, sağından solundan dökülüyor olabilir ama bize düşen arkadaşlar asayı denize vurmaktır orada Hz. Musa'nın hiç itiraz etmeyip ya Rabbi hani değil mi insanın aklına neler geliyor yani. Yaracaksan yar. Hani benim asayı denize vurmam da mı olacak bu iş demeyip değil mi? Asanı denize vur dendiğinde o emre itaat etmesi de e, son derece anlamlıdır. İşte Fatır ismi arkadaşlar, e, Falik ismi de Rabbimizin böyle bir hani bütün her şeyin karardığı, gecenin karardığı üzerimize... Her türlü olumsuzluğun çöktüğü zamanlarda bizim için bir yol açabilecek kudrete sahip olduğunu, çünkü zaten hiçbir şey yokken efendim yokluğun içinden varlığı çıkardığını Allah Teala'nın bize hatırlatan bir ismişti. Evet. Ne ayetim ve alneşte tekrar topluca okuyayım. Birinci ayet, hamd Allah'a, o gökleri yeri yaratan ve melaikeyi kılan fatıra. İki nokta üst üste, kanatlı kanatlı elçiler, ikişer, üçer, dörder, halkta dilediği kadar ziyade eder. Yezidüfil fil halkı ma yeşâ, innallâhe alâ kulli şeyin kadir. Hakikat Allah her şeye kadir diyor. İlk ayet kelimemiz Tefsire geçiyorum arkadaşlar. Fatır-ı semavat vel art göklerin ve yerin fatırı yani bütün alemi yokken yaratan, fıtratını iptida, ibda eden. O yaratılışı en başta ibda etmek arkadaşlar yoktan var etmektir. Yoktan var eden yahut yaran, yaran anlamı var. Adem'den vücuda çıkaran, Adem, Adem değil arkadaşlar, Adem. Yokluk demek. Ayınla, Adem'den vücuda çıkaran. Affedersiniz, arada bir iki sıvı içmem gerekiyor. Ve yine yaratacak, İde Sema unşakat ve İde Sema unfatarat hükmünü icra edecek olan. Sûreyi en amda dahi geçtiği üzere, fatara esasen yarmak manasındadır. Ragıp, Ragıp derdiğinde arkadaşlar düşünün bir insanı o kadar meşhur ki ön adını söylediğinizde artık onun kim olduğunu bütün o ilimle ilgilenen herkes biliyor. Allah ona rahmet etsin. Ragıbel Isfahani'dir bu. Ve ilk Kur'an Müfredab isimli eseriyle Kur'an terminolojisi üzerine yazan ilk kişidir. Bu Kur'an'da geçen kavramsal kelimeleri bütün kök anlamlarıyla işte bütün kapsayıcılığıyla ve Kur'an'da hangi anlama geldiğini belirterek bir sözlük oluşturan ilk devir müfessirlerinden Ragıb al-İsfahani diyor ki uzunluğuna yarmak der. Bundan bir misal sepketmek sizin ilk olarak yaratmak manasına mütearef olmuştur. Bu manaca Fatır icadı evvelen azdır. Yani ilk yaratan icat bir, bir şeyi yoktan varlığa çıkaran, vücuda çıkaran, meydana çıkaran demek ve mazi manasına olacağı için izafeti manevi olarak marife olup lafz-i celale sıfat olmuştur. Yani cümlenin içindeki gelişini söylüyor. <gülüyor> Elhamdülillahi hamd Allah'a mahsustur. Fatır ris semavati vel ard. Göklerin ve yerin yoktan yararak onları var edeni olan yani yarmak suretiyle var eden Allah'a mahsustur. Dolayısıyla burada lafsatullah'ın sıfatı olmuş oluyor. Yani bir gramer cümlenin yapısını bize izah etmiş oluyor gramer açısından. Efendim bu suretle, bu surette ahirete, neşeti saniyeye işareti, intikali ve, ve istidlali olmuş olur. E, bu şekilde Allah Teala'nın yokluktan varlığı gökleri yeri bütün melake-i kiramı kanatlı kanatlı buradaki kanatlar nelerdir onları da anlatacak efendim yaratan Rabbimizin elbette ikinci yaratılışa da kadir olduğuna burada bir intikal ve işaret vardır yani buradan yola çıkarak oraya varabiliriz Ma bazı müfessirinin dediği gibi yarmak manasından fail olması da melhuzdur. Böyle de anlaşılabilir. Bu surette biz bundan unfatarat infitar suresinin ilk ayeti gök yarıldığı zaman mantukundaki infitarı da anlamak isteriz ki bunda icadı uhrevi dahi tansiz olunmuş olur. Yani unfatarat infitar suresinin ilk ayeti arkadaşlar gök yarıldığı zaman demek ne zaman yarılacak gök işte kıyametin kopuşu sırasında dolayısıyla buradaki fatır o ona da bir işaret var fatır ifade ismi e, o kıyametteki yarılmayı yani çöküş esnasında e, veya işte alemin dünyanın ahirete tebdili esnasındaki yarılmayı da ifade etmiş olur ancak e, Tabii tensiz e, nas haline getirmek demek. Yani bir bu metinde e, aslında ilk yaratılış anlatılmakla beraber e, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu fatara kökünden gelen kelimelerin kıyametteki e, ahvale de işaret ettiğini belirterek efendim böylece e, bu ismin o işte e, dünyanın hem yoktan varoluşunu hem de yok olacağı sırasında ikisinin de bu isimle alakasını e, metinde içermiş olur metin haline getirmiş olur ancak yaratacak demek olan bu mana istikbale ait olduğu için -um fatır amil olarak izafeti lafziye olacağından tarif iktisap etmez ve Allah ismine sıfat olmamak lazım gelir o halde iki ihtimal kalır Bir, burada arkadaşlar tamamen Arapça gramer e, şey, tahlili yapıyor Birisi bedel yapılmak, birisi de Maliki Yevmiddin gibi istimrar ve sebat kast olunarak mazi ve istikballe şamil olmaktır. En münasibi de budur diyor. Yani e, şeyde Fatiha'da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman rahim Maliki Yevmiddin'deki e, gibi istimrar ve Sebat yani süreklilik bu sıfatlarda süreklilik var Hem dünyanın Rahmanı hem ahiretin Rahmanı hem dünyanın Maliki hem ahiretin Maliki gibi Efendim e, İstimrar ve Sebat kast olunarak mazi ve istikbale şamil olur Yani hem geçmişteki o ilk yaratmayı hem de kıyamet gününde işte dünyanın diyelim yıkılarak yok olarak ahiretin meydana çıkarılması yani dünyanın içerisinden ahiretin meydana çıkarılmasını kastetmiş olur. Hepsini kuşatır. En münasibi de budur. O halde hem icadı evveli yani yokluktan var, varlığa çıkarılan ilk yaratmayı hem de icadı saniyeyi ikinci yaratmayı efendim tazammun ederek içererek mana işaret ettiğimiz gibi şu olur. Semavat 2 üst üste demiş. Semavat ve arzı yaran ve yaracak olan dünyayı yarattığı gibi ahireti de yaratan. Fatır bu anlamlara gelir. Veja ilil mele. Veja semavat ve arz. Veja ve yanlış okumayayım dedim hareketi. Veja ilil meleiketi rusulen ve melekleri elçiler yapan. Yani kendisinden kullarının şuurlarına tebliğ vasıtaları. Peygamberlere vahiy, salihine ilham, akıllara fikri savab getiren vasıtalar. Gördünüz mü arkadaşlar? Melekler sadece peygamberlere inmiyor. Bunu da e, yeri geldikçe ısrarla özellikle genç arkadaşlara hatırlatmaya çalışıyorum. Neden genç arkadaşlara? Çünkü e, onların bizim geleneksel e, anlayışımızla geleneksel ev ve oda tezgini anlayışımızla irtibatları biraz koptu. E, onda da tabii onların bir kabahati yok. E, bu irtibatı e, sürdüremeyen e, onlara izah edemeyen bizler suçluyuz. Yani bizim nesil e, suçludur. Mesuliyet bize aittir. Arkadaşlar meleklere herkesin ihtiyacı var. Çünkü Cenab-ı Hak insana hayırlı anlamda ne indirecekse onu melekler vasıtasıyla indirir. Yani işte ilham, sekinet, huzur, bereket, yani manevi, metafizik, ne gibi yardımlar istiyorsanız, istiyorsak biz Rabbimizden, onu bize melekler getirir arkadaşlar. Bakın tekrar edeyim. Melekleri elçiler yapan, yani kendisinden kullarının şuurlarına, Tebliğ vasıtaları, peygamberlere vahiy, salihine ilham, akıllara fikri savab, doğru fikirler. Yani bir, bir meseleyi düşünüyorsun, aşağı yukarı koyuyorsun, olmuyor, doluya koyuyorsun, almıyor. Böyle bir çıkmaza giriyorsun. Orada senin aklında bir ampulün yanması, bir ışığın yanması ve doğru fikrin sana ilham edilip kalbinin ona e, akması lazım. Yani çünkü doğru fikri bulup da... Hani vazla geçebilirsin. Yani o doğru fikirde sebat edecek kadar onun kuvvetli bir şekilde senin içine yerleşmesi lazım. Bütün bunları meleke ikram yapacak. Onun için yaşadığımız ortamları arkadaşlar hadis bu hadislerde geçer. Hadisleri kabul etmeyenler veya da delil olarak kabul etmeyenler efendim tabi burada yollarımız ayrılıyor onlarla. Yani şöyle yollarımız ayrılıyor. Buna uymayacaklardır veya önemsemeyeceklerdir. Ama hadis şeriflerde bize bildirildiğine göre arkadaşlar melekler e, pis kokan yerlere gelmezler. Kötü sözlerin söylendiği yerlere. Bugün yani <gülüyor> hani kusuruma bakmayın lütfen hakikaten buna şahit, gençlerde şahit olduğum için aşağı yukarı ne diyebiliriz? Buna 30, 30 yaş ve altında şahit olduğum için e, çok üzülüyorum. Günlük konuşmada kızlar dahi birbirleriyle küfrederek konuşuyorlar arkadaşlar. Yani küfürü bir bir hitap kelimesi gibi yani bir cümlenin içinde bir sıfat gibi hakaret gibi değil kesinlikle birbirlerine hakaret etmiyorlar ama bir şeyi tarif ederken işte ne bileyim yani bir olay hikaye ederken çok rahat bir şekilde en müstehcen küfürleri kızlar dahi neden kızlar dahi diyorum yani kızlardan hiç duymazdık biz bunları eğer benim çocukluğumda ki ben Ortanın altı diyebileceğim sosyoekonomik olarak eğitim düzeyi ve ekonomik düzey olarak ortanın altı diyebileceğim bir muhitte büyüdüm. Arkadaşlar hiçbir yetişkinden kadın olsun erkek olsun duymadığım bir küfürleri işte dediğim gibi günlük hayatın içinde otobüste dolmuşta şurada burada gençler böyle kakarak konuşurlarken <gülüyor> duyuyorum. Bu sözlerin duyulduğu yerlerde Allah'a isyan sözlerinin söylendiği yerlerde büyük günahların ee, ve özellikle de e, haya ya aykırı olanlarının işlendiği yerlerde arkadaşlar e, melekler bulunmaz yine bir başka rivayete göre içinde özellikle bunun altını çiziyorum prestij edilen prestij edilen yani saygı duyulan hürmet edilen böyle bir adeta adeta bunun altını çiziyorum tapılan Resimlerin ve heykellerin yani kutsal sayılan varlıkların resim ve heykellerinin olduğu yerlere melekler gelmezler. Dolayısıyla efendim meleklerin bulunduğu ortamlar haline getirmemiz gerekiyor evlerimizi, mekanlarımızı. Ben mesela bu apartman hayatının da bu benim kişisel fikrim kabul etmek zorunda değilsiniz. Fakat bu apartman hayatının da bizim için bu açıdan çok büyük bir risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani ben bir apartmanda oturuyorum. İşte sağımdaki, solumdaki, altımdaki, üstümdeki dairelerde şu anda neler yapılıyor? Hani acaba melekler onu seçecekler mi? Yani e, yoksa buraya bir gazap, bir lanet... E, bakın şunu unutmayın arkadaşlar. E, bir toplum bir belayı hak ettiğin zaman Allah o toplumun içinden iyileri ayırmaz. O toplumun tamamına o bela gelir. E, bu belanın illa afet olması gerekmez ee, yani işte ne bileyim mesela bana sorarsanız insanın çalışıp çalışıp da iki yakasını bir araya getirememesi de bir afettir ee, çalıştığı halde cebinin işte cebinde hiç elinde görüp cebinde görmemesi mesela bir afettir bir beladır yani bir cezadır işte birtakım imtihanlar yani arkadaşlar temiz hayatlar temiz muhitler temiz ortamlar en azından temiz odalar yani kendimize, yapmamız lazım. Giderek tabii bu odaya kadar indi. Dikkatinizi çekerse. Efendim e, ne kadar işte artırmamız lazım. iyiliğimizi, artırmamız lazım. Bulunacağımız muhitleri, komşularımızı çok dikkatle elimizden geldiği kadar yani. Çok dikkatle seçmemiz, seçici olmamız lazım. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki e, iskan politikasını hiç okudunuz mu? Yani ee, mesela Müslüman Medine'ye hicret eden bir Müslümanın müşrikler arasında oturmasına nasıl bakmış peygamberimiz? Ya da Yahudiler arasında oturmasına nasıl bakmış? Ee, hakikaten bunu yaşayacağımız muhitleri seçmemiz, bakın bunları bildiğimiz halde yani hatalar yapabiliyoruz. Efendim şey değil, çok göz ardı edilebilecek basit bir şey değil bunlar arkadaşlar peki yani melekler nereye gelir nereye gelmez aman ha bunlara da dikkat edelim ee, bazı böyle tartışmalı konular var işte içinde resim heykel bulunan köpek beslenen eve meleklerin gelmeyeceğine dair efendimizden meşhur rivayetler var pek hoşlarına gitmiyor kimsenin sırf bunu söyledim diye e, beni dinlemekten sonra vazgeçenler var ama yapabileceğim bir şey yok ee, bu bir tercih meselesi arkadaşlar. allah Teala her canlıyı ben mesela epey bir müddet seneler, e, uzun seneler yani evimde kedi baktım. Onu bile e, çok şey bulmuyorum yani. Çok doğru bulmuyorum. Girip çıkamıyorsa o kedi. E, yani kaç defa pencereden düştü kuşlara atlarken arkadaşlar. Onun için e, bu kadar yani kendi zevkimiz için düşünebiliyor musunuz yani? Siz hoşlanıyorsunuz diye yani. Ee, çok üzerinde düşünülmesi gereken şeyler bunlar. Evet. evet Melekleri niçin yapmış, ne yapmış allah Teala? Bir de ilginç olan burada cahil kelimesini kullanmasıdır. Melekleri böyle kılmış yani. Ne kılmış? Peygamberlere vahiy, salihlere ilham, akıllara fikri savap, doğru fikirler getiren vasıtalar yahut Kudretinin asarını yani Rabbimizin kudretinin eserlerini halkına isal edici vasıtalar, yaratılışa, mahlukata ulaştıran vasıtalar kılmış. Yani işte yağmuru melekler getiriyor, bereketi az önce söylediğim gibi. Efendim öyle ki uliyi ecnihatin methna ve thulate veruba ikişer, üçer ve dörder müteaddit ecnihalı, kanatlı. Şimdi Ecnaha'yı açıklıyor bir paragraf. Ecniha cenahın cem'idir. Cenah da kanat demektir. Maruf olan budur. Bir şeyin kanat ve kol gibi şubelerine ve cihetlerine dahi itlak olunur. Melaikenin cenahlarının hakikati ve keyfiyeti nasıl olduğunu ise Allah bilir. Yani burası tamamen müte, müteşabiltir arkadaşlar. Ee, nasıl olduğunu bilemeyiz. Aynen kürsi meselesi gibi. Yani Cenab-ı Hak gökleri ve yeri 6 günde... Yarattı sonra kürsüye yerleşti, değil mi? Halakassemavat ve Allahın arş, kürsüye yerleş. Bu kürsü nedir? Allah o kürsüye nasıl yerleşiyor? Bir tahtı mı var? Bunların hiçbirini biz gerçek mahiyetinin gerçekten orada ne kastedildiğini bilmiyoruz. Ancak yorum yaparak onu, bunu kastetmiştir. Bunu demek istemiştir diye yorum yapabiliyoruz eğer yapabiliyorsak. Hiç yorum yapamadıklarımız yapamadığımız müteşabihayetler de var. Mesela işte hurufu mukatta gibi. Ee, ifadenin siyakından anlaşıldığına göre burada, affedersiniz yukarıdan alayım, melaikenin cenahlarının hakikati ve keyfiyeti nasıl olduğunu Allah bilir. Nasıl yani bu kanatlar nasıl? Ger gerçekte bir kanat mı? Yoksa başka bir güç, bir kudret mi kastediliyor? Mesela biliyorsunuz insanlar arasında da zülcenahayn denir bazılarına. Zülcenahayn iki kanatlı demek. Ne demek iki, iki kanatlı? Hem dini çok iyi biliyor, hem dünyevi bir ilme, dünyevi ilimleri çok iyi biliyor. İşte hem genel kültürü çok sağlam, hem manevi alanda çok sağlam onlara... İki kanatlı denir ve tek kanatlı uçulamayacağına ancak iki kanatla uçulabileceğini termiye ederler. Ve her zaman efendim böyle nasıl diyelim çok yönlü olmak ve iki tarafla da dünyayla da ahiretle de ve onların onları o oralarda bizi doğruya ulaştıracak ilimlerle de meşgul olanları böyle tavsif ederler. Eee cihet ile tevil edenler de olmuştur. İfadenin sıyakından yani ne denir buna bağlam, cümlenin bağlamından anlaşıldığına göre burada zikrolunan adetler yani ikişer, üçer, dörder demek tayin ve tahsis için değil. Yani bunların gerçekten 2 tane, 3 tane ya da 4 tane melek e, kanatları var diye değil, çokluğu beyan içindir. İkişer, üçer, dörder kanatlar verdik biz onlara. Yani çok kanatlılar. Binan dörtten 4'ten yukarı yok demek değildir. Fil hakika Buhari, Müslim ve Tirmizi La kadra min ayati rabbihil kubra ayetinde İbn Mesud Hazretlerinden rivayet etmişlerdir ki Resulullah Cibril'i 600 kanatla görmüştür. Tirmizi'nin Haz Hazreti Ayşe'den rivayetine göre de Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cibril'i kendi suretinde ancak iki defa görmüştür. Bir kere Sidrey Münteha'nın yanında Miraç'ta Arkadaşlar bir kere de cihat içindeki 600 kanadı vardı Ufku seddetmişti Bütün ufku kaplamıştı 600 kanadı diyor Fil vaki dörtten ziyade olabileceğini de anlatmak için Ayetin devamında buyuruluyor ki Yezidu fil halkı ma yaşa Halkta yani yaratılışta dilediği kadar da Ziyade eder. Binaenaleyh melakenin kanatlarını daha ziyade yapabileceği gibi diğer mahluklarında da dilediği ziyadeyi yapabilir. Mesela güzel yüzler, güzel sesler, güzel saçlar, güzel hatlar, gözlerde melahat, güzellik, efendim e, kamette letafet, endamda letafet, efendim, surette tenasüp şeklinde tam bir uyum, azada tamamlık, Kuvvette şiddet, akılda keskinlik, reyde cezalet. Yani e, arkadaşlar şey, görüşünün çok isabetli olması demek. Kalpte şecaat, kalbinde cesareti mesela bazıları çok cesurdur, korkusuzdur. Nefiste semahat, nefiste cömertlik, lisanda talakat, konuşma becerisi, akıcı konuşma. Tekellümde liyakat, söz söylemede la, e, liyakat yani nasıl diyelim e, hakkani, o söz söyleme hakkı, söz söylemeye layık olmak. İşte işte beceriklilik, işlerde beceriklilik ila ahireti. Yani Allah dilediğine yaratılışta her şeyi fazla fazla verebilir. Yezidu fil halkı ma yaşa. Aslında burada arkadaşlar. E, yani Nisa Suresinin 32. ayet-i kelimesi beni çok etkiler, çok çok etkiler yani. Ee, belki de kendi eksimden ötürüdür muhtemelen öyledir. Allah Teala bize orada "Vellā tetemne ma fadlallāhu bihi baadakum ala baat bolu". Allah'ın sizi birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin diyor. Dolayısıyla bugün bir akım var, dünyada bir akım değil, çok etkili bir akım var arkadaşlar. Sen istersen her şeyi yaparsın diyor bu akım. İşte sen yeter ki sen iste, evren sana hizmet eder diyor. Peki kardeşim yani benim aklımın sınırları yok mu? Yani ben bu kafayla, bu zekayla, bu imkanlarla, bu kapasiteyle yani mesela aklıma koysam 58 yaşındayım. 8 tane dili öğreneceğim bundan sonra desem gerçekten yapabilir miyim yani? Veya birisi dese ki işte çok büyük bir e, felsefi problemi binlerce yıldır çözülmemiş ben çözeceğim dese. Ama aslında böyle bir becerisi yoksa böyle bir kapasitesi yoksa. Yani insanın arkadaşlar evet e, nasıl diyelim daima ümit var olması kendisinden asla ümidi kesmemesi, özgüveni bunlar son derece önemlidir ama bunlar gerçek olmayan aptalca bir iyimserliğin üzerine oturmuşsa sürekli sukutu hayale uğramak, hayal kırıklığına uğramak, sürekli kendisinin başarısızlıklarına şahit olmak yıkıcı değil midir arkadaşlar? Tam tersi yani ben bu konuda o kişisel gelişimcilerin bu kadar çok gaz veren yaklaşımlarını çok tehlikeli buluyorum. İnsanların yani herkes, herkes işte bak işte şu lisedeyken şöyle bir yatırım yapmış, üniversiteyi bile bırakmış, şöyle bir işe girmiş ve işte bak şöyle bir sektörde öncülük yapmış, bak şimdi dünyanın kaçıncı zengini ya kardeşim yani bunu herkes yapabilir mi? Adamı okulu bırakmaya mı teşvik ediyorsun anlatabildim mi? Bu mesele çok tartışmalı bir meseledir. Dikkatli olmak gerekir. Bana sorarsanız arkadaşlar evet gayret çok önemlidir. Hedeflerinizin olması ve o hedeflere inanmanız, kendinize inanmanız bunu yapabileceğinize dair çok önemlidir. Ama hepsi kadar, bunların hepsi kadar yani azim, gayret, işte sebat, disiplin, özgüven bunların hepsi kadar o hedeflerinizin gerçekçi olması da çok önemlidir. Yani sizin kapasiteniz ne? Bugüne kadar hangi konuda hangi disiplini gösterdiniz ve hangi başarıları küçük olabilir, çok küçük olabilir? Neyi başardınız ve hani o size neyi gösteriyor geleceğe dair? Dolayısıyla hedeflerimizin olmaması korkunçtur, bizi geri bırakır. Her anlamda dünyevi ve uhrevi anlamda bizi geri bırakır. Ama hedeflerimizin bizim gücümüzün çok üstünde olması da aynı şekilde geri bırakmayı bırakın arkadaşlar, bizi yok eder, yok eder. Bunu bu kadar söyleyip geçeyim. Dolayısıyla buradaki bu işte yaratılıştan gelen üstünlüklerin, yaratılıştan gelen meziyetlerin Allah'tan olan kısmına razı olabilmek ve bize verilmiş olana şükredip bize verilmeyip arkadaşımıza komşumuza akrabamıza Efendim e, tanıdığımıza eşimize dostumuza verilenlerin de bizim zenginliğimiz olduğunu görmek ve onları temenni etmek yerine Efendim hep beraber. Değil mi? Bazı konularda biz verenel olacağız. Bazı konularda onlar verenel olacaklar. Birbirimizi destekleyerek efendim mutlu huzurlu bir hayat yaşayacağız. Yani kıskançlık veyahut da işte kendini her şeye muktedir görmek. Her ikisi de e, aynı hastalığın farklı görünümleri diye düşünüyorum. Neler, ne kemaller, ne ziyadelikler yaratır? Binaneli Allah'ın mesela bakın. Fiziksel anlamda Allah'ın yaratılışından razı olmamanın ve işte herkesin kendi kafasında belli bir güzel tipi, fiziksel bir güzellik tipi oluşturup, bunu da kendimiz yapmadık bize dayatılıyor ayrıca onu da söyleyeyim yani. Efendim oluşturup sonra da vücudumuzu ona göre yeniden inşa etmeye kalkmanın da temelinde bu razı olmayış vardır arkadaşlar. Senin boyun bu kadar. İşte kaşın gözün burnun böyle. Eğer şey değilse, olağanüstü bir e, araz, bir sakatlık, bir özür, bir noksanlık yoksa efendim Allah'ın yani ben bu estetik operasyonları sadece e, hoşuna gittiği şekle dönüştürmek için tabii onun tıbbi mazeretlerini herkes buluyor biliyorum. Efendim şuna benzetirim hep gençler bana sorduklarında size de sizinle de paylaşayım. Ben işte diyelim ki Paris'te lor hücresine gitsem, siz gitseniz arkadaşlar e, Mona Lisa tablosunun karşısına geçsek, Mona Lisa tablosu küçük bir tabloymuş efendim karşısına geçsek seyrederken desek ki Allah Allah ya, bunu herhalde e, ressam kaşlarını yapmayı unutmuş desek ve elimize bir kalem alıp tabloya kaş çizmeye kalksak arkadaşlar, bize ne yaparlar? Ne yaparlar? İşte her birimiz Allah'ın Eseriyiz arkadaşlar. Bizi böyle beğendi, böyle yarattı. E, dünyadaki güzellik ölçülerini biz üretiyoruz ve onu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela o kadar seyrek olanı güzel kabul ediyoruz ki geri bunu da e, aslında bana sorarsanız biz yapmıyoruz. Bunun da arkasında ticari bir takım sebepler var. Sömürüye dayalı bir takım sebepler var. Siyasi sebepler var. İşte Ruanda'daki katliamın arkasında iki kabilenin fiziksel özelliklerinin birbiriyle karşılaştırılması ve sadece fiziksel özelliklere dayanarak üstünlük taslamaları var. Bütün bunların gerçekten bir takım insanlara hizmet eden arkadaşlar onların ya kazanmasına ya bizim üzerimizde bir zorbalık kurmalarına hizmet eden bir altyapısı var. Bir defa onu da görelim yani. Ondan sonra kafamıza göre işte o insanların ürettiği, birilerinin ürettiği o güzellik standartlarını kendimiz için ideal kabul edip hayatımız boyunca ona uymak için kendimizi şekilden şekilde sokuyoruz. Bunun bir de manevi boyutu var arkadaşlar. İşte ahlaki anlamda, adab-ı anlamında genel geçer ölçüler var. İşte örnek vereyim mesela. Bugün arkadaşlar benim çevremdeki insanların içinde bile birbirlerine selam aleyküm yazan çok azaldı yani mail atıyorlar hele resmi yazışmalarda hiç yok yani selamun aleyküm şey sayılıyor herhalde bilemiyorum ben de mütereddit kalıyorum yani ee, en dindar insan bile selamun aleyküm demiyor arkadaşlar selamun aleyküm ee, böyle hani günlük hayatta kahve ağzı gibi nispeten daha böyle argo gibi falan mı kabul ediliyor acaba? Bakın sadece fiziksel özellikler açısından değil, adam, muaşerette, ahlakta arkadaşlar, yani işte mütevazi olursanız ezik, efendim ee, azla yetinen bir sofra, böyle tam insani bir sofra kurarsanız hani özenmemiş falan oluyorsunuz. Neyse detaylara girmeyeyim ben uzaktım sözü bilanelle Allah'ın yaratılışını mahdut suretlerle tahtide kalkışmamalıdır. Allah arkadaşlar bütün insanları, bütün renkleri, bütün ırkları, bütün cinsiyet kadın ve erkek cinsiyetini Allah yaratmıştır. Beni kadın olarak Allah yaratmıştır. Onu erkek olarak Allah yaratmıştır. İşte memleketlerimizi yaşayacağımız devirleri Allah seçmiştir ve bunlarla, bunlarla razı, bunlarla barışık olmadığınız sürece iç huzuruna ulaşmanız imkansızdır. İnnallâhe ala kulli şeyin kadîr Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Birinci ayet bu şekilde efendim tamamlanmış oluyor. İkinci ayette Mâ yeftahillâhu linnâsi min rahmetin fela mumsike lehâ Şimdi birinci ayet nasıl bitti? Allah her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter. Onun gücünün yetmeyeceği hiçbir alan yoktur. Devamı, devamı, yani cümlenin devamı gibi ikinci ayet: Ma <mâ> yiftahillahu nasi <linnâsi> min rahmeti. Eğer Allah insanlara rahmetinden bir şeyi açarsa, bir rahmet kapısı açarsa, fella mumsi kella. <lahâ> Ona engel olabilecek olan yoktur. İmsak'tan geliyor, tutmak yani onu tutabilecek, o rahmeti engelleyebilecek olan yoktur. Wa ma fela mursile lehu min Her neyi de tutar kısarsa yani kapatırsa kapıyı arkadaşlar onu da ondan sonra salacak yoktur. Yani Allah'ın verdiğine kimse engel olamaz, vermediğini de kimse veremez. Allah'ın vermediğini sana hiç kimse veremez Allah'ın verdiğine de hiç kimse engel olamaz ve Huvel azizül hakim öyle aziz öyle hakimdir Onun için şimdi ikinci ayetin tefsirinde ma şartiye mayeftahillaulin nasemin rahmetin Allah insanlara rahmetinden her neyi açar ise ma oradaki o ise oluyor işte. Rahmeti hazinesinden herhangi bir rahmeti, maddi veya manevi, herhangi bir lütfu nimeti açar salı verirse aman ha şu anda dua zamanı arkadaşlar. Ya Rabbi bize de rahmetini hiç kimsenin engel olamayacağı şekilde akıl sır ermeyecek yerlerden rahmetini aç ya Rabbi. Çünkü biz bu ayetlere iman ediyoruz. Sana iman ediyoruz. Peygamberinin anlattığı, bize öğrettiği e, Müslümanlık yoluna iman ediyoruz. Ve senden başkasından bunları beklemiyoruz kim işte ne ne şekilde maddi veya manevi herhangi bir lütfu nimeti açar salı verirse fele mumsikeleha artık o rahmeti tut, başka tutacak yoktur. Yağar da yağar. Fezi ilahi coşar da coşar. Ve yumsik her neyi de tutarsa fele mursilehu onu da ondan başka salacak yoktur. Bir şeyin kapısını kilitlediği zaman başka hiç kimse açamaz. Allah'a sığınıyoruz. Bizim için hayır kapılarının kilitlenmiş olmasından, e, yani o benim huzuruma gelecek dediklerinden olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Ve huvel azizül hakim, o öyle aziz öyle hakimdir. Burada bu iki isim çok manidardır. Zaten bizim ayetlerin sonundaki Esma-i gelen isimler, o ayetin muhtevasıyla bir doğrudan ilişkilidir arkadaşlar. Aziz üstün yani ondan daha üstün kimse yok. O, hiç kimse ona güç yetiremez. Dolayısıyla bunu yapmak istediğinde yapar yani kimse engel olamaz. Ama bu yaptıklarında keyfi değildir, hakimdir. Her yaptığın yani veriyorsa da bir hikmeti vardır, vermiyorsa da bir hikmeti vardır. Vermediğinde ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapacağız? Vermedi diyelim bir şeyi. Ne yapacağız? Hamd neydi? Bak surede elhamdülillah ile başladı arkadaşlar. Hamd, verdiğinde de vermediğinde de Allah Teala'dan razı ve hoşnut olmak ve onu övmeye devam etmekti. Hamd, şükür verdikleri karşısında yapılır. Hamd, versin vermesin zatından razı olduğumuzu ifade etmek için yapılır. Onun için sıkıntı anlarında elhamdülillah denir, halimiz hatırımız sorulduğu zaman yani elhamdülillah diğer anlarda da denir ama mesela sıkıntı anında şükürler olsun denmez. Hastalıkta şükürler olsun denmez. Elhamdülillah denir. Aziz, iradesine, kudretine karşı gelinmek ihtimali yok. Hiçbir kaydu şartın tesiri altında bulunmayan, hiçbir kanun ile mukayyet olmayan, istediği harikayı yapan galibi gayrı malup, mağlup. Mağlup edilemeyen galip. Bununla beraber hakimdir de, İzzet ile fail olduğu gibi hikmet ile de faildir. Sunundan hikmetler, kanunlar çıkar. allah Teala'nın her hareketinden nice hikmetler, nice kanunlar üretilir. Bu sayede ilimler, fenler edinilerek esbabına, teşebbüsle nimetlerine erilir. Sünnetullah'ı inceliyorsanız, işte oradan çalışarak, kainatın nasıl işlediğini, buhar gücünü, işte suyun kaldırma kuvvetini hepsini bulur ve efendim onun nimetlerine fazla fazla erersiniz. İzzeti hududuna yanaşılmaz. Yani hikmeti asarından sağ sayıp kes ile istifade edilir. İzzet ve rahmetiyle peygamber kitap gönderir, hikmetiyle din ve ilim öğretir. Ya Ey Yuhanna, zikuru Allah aleykum. Şimdi üçüncü ayette ilk iki ayet arkadaşlar. Yaratılışı hatırlattı. meleki kiramı hatırlattı. Bize yaratılıştaki fazlalıkları kimisine fazla kimisine eksik, eksik demeyelim de yani bazılarına daha fazla verdiğini söyledi. Sonra e, bu Verişine hiç kimsenin engel olamayacağını, vermeyişine de kimsenin engel olamayacağını, on kime ne kadar isterse, o kadar kimden, neyden ne kadar isterse, o kadar vereceğini söyledi. Şimdi, ey insanlar diyor bu bilgilerden sonra. Ya eyyühen nâsûzü kuru ni'metallâhi aleykum. Ey insanlar, bütün insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Uzzü kuru ni'metallâhi aleykum. Arkadaşlar nimetleri düşünün, nimetleri zikredin. Zikretmek burada hem tefekkür ama hem de anmak, nimetleri konuşmak, nimetlerden bahsetmek. Ee, yapabilirsek arkadaşlar, hayatınızdan benim size bir kardeşiniz olarak tavsiyem, şikayeti çıkarın. Nasıl şikayet ama? Amaçsızca, yani bir işe yaramayacak şikayet. Yani ortada bir kötü bir durum vardır. Birisi birisine bir tuzak kurmaktadır. Onu gidip ehline bildirirsiniz. O tuzağa engel olmak için, o kötülüğe engel olmak için bu ayrı bir şey. Bunu demiyorum. Benim dediğim şikayet ise yakınmak. Sürekli yakınmak arkadaşlar. Yani insanlar canı gönülden elhamdülillah çok iyiyim diyen yok ya. Kime nasılsın deseniz. E, hayatı konuşmaya kalksanız herkes geçim derdinden der şikayetçi. E, ben dünya gülük gülistanlık harikayız demiyorum arkadaşlar. Fakat sürekli şikayetin, sürekli yakınmanın, e, sürekli eksikliklere odaklanmanın bizi kanaatten, şükürden, Allah'a kulluktan ve çocuklarımızı da uzaklaştırdığını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Düşünün ki sizi izzet ve hikmetinden müstefit etmek üzere, sizi yararlandırmak üzere mazharı emanet olan insan olarak yaratmış. Yani Kafka'nın dönüşümünü hatırlayın yani. Bir hamam böceği de olabilirdiniz, olabilirdik. Veyahut da ki orada tabii o çok acıklıdır onun hikayesi. Kendinizi bir hamam böceği gibi de hissedebilirdiniz. Onu anlatıyor zaten orada Kafka. Hel min halikin غَيْرِ Allah'ın gayrı, Allah'tan başka, Allah'ın dışında bir yaratıcı mı var, bir halik mi var? Niçin siz onun nimetini düşünmeyip, Allah için çalışmayıp da başkalarına kul olacaksınız? يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ art. O size gökten ve yerden rızık veriyor. Arkadaşlar en büyük felaket nedir biliyor musunuz? En büyük mahrumiyet toprağın artık bitki bitirmemesidir. Güneşin doğmamasıdır veyahut da işte güneşin yeryüzüne ulaşmamasıdır. Mesela volkanik patlamalar olmuş. İşte bilim tarihinin bize söylediğine göre yani dünya jeoloji tarihinin söylediğine göre yıllarca atmosfer kül bulutlarıyla kaplanmış. Bitkiler yok olmuş, hayvanlar yok olmuş. Yani kaç defa buzul çağı yaşadığını dünyanın bu şekilde söylüyor uzmanlar. Yani bu bir teori ama Güneşin doğduğunda sizin üzerinize güneşin ışıklarının gelmesi Toprağın ilkbaharda canlanması ve kendisine atılan her tohumu bitirmesi Asıl nimet bunlardır yani ve en büyük rızıktır Yani arkadaşlar aranızda implant yaptıran var mı? Bak ilk aklıma gelen şeyi söylüyorum Şu anda Google'a yazın bakalım yani bir implant kaç para? Gerçek olmayan bir diş bakın Bir tane diş Allah derler bize bundan 32 tane veriyor veya 28 tane veriyor. Geri kalanlarını saymıyorum bile yani. Arkadaşlar her bir eklemimiz, her bir sinirimiz, aklımız, fikrimiz, ruhumuz, estetik anlayışımız, bize verdiği imkanlar hepsini düşünün. Gökten ve yerden yarzu dokun binsemaivel art sizi gökten ve yerden rızıklandırıyor. Eğer o vermezse diğer vasıtaların hepsi hükümsüz kalır. Senin paranın hiçbir hükmü olmaz. Eğer bir tane bile sebze yetişmezse. Çünkü şimdi geçtiği üzere onun imsak ettiğini yani onun tuttuğunu başkası koyu veremez. La ilahe illahull. Ondan başka kulluk edilecek tanrı yok. Fe enna tufekun. O halde siz nasıl döndürülüyorsunuz? Nasıl olur da ona şık koşuyor, ondan yüz çevirip başkalarına tapıyorsunuz? Sonra arkadaşlar, beşinci, affedersiniz, dördüncü ayet. Ve in yuked dibuke, eğer seni yalanlarlarsa, fakat كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكِ وَاِلَى اللّٰهِ Senden önce de peygamberler yalanlandı. Bütün işler dönüp dolaşıp Allah'ın huzuruna varacak. Yani Efendimiz'e burada bir teselli var. Ve onun şahsında anlatanları, insanlara din anlatanları, Allah'ı anlatanları, peygamberin yolunu anlatanları bir teselli var. Yani seni yalanlarlarsa bu senin şahsınla ilgili değil. Senden önce nice peygamberler geçti, onlar da yalanlandı. İnsanoğlu böyle, kendisine sınır koyacak, doğruyu yanlışı hatırlatacak bir nizamın kendisine anlatılmasından hoşlanmıyor. O halde efendim ve in yükeldi bu kefe, bu ayet Hazreti Peygamber'e bir tesellidir diyor. Sonra arkadaşlar ve ilallahi turca ul umur dedikten sonra. Tekrar, ya eyyuhennas, ey insanlar, inne va'dallâhi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Yani ahiret gelecek, o mücazat ve mükafat, yani herkesin yaptığı işin karşılığını alması her halde, biliyorsunuz eski metinlerde, Osmanlıca metinlerde her halde demek, her halükarda, her durumda demektir. Olacaktır. O halde burası çok çok önemli arkadaşlar. Fele tevrannekumul hayatı dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bugün keyfimize bakalım da yarın ne olursa olsun demeyin. Dünyaya dalıp da uhrevi vazifelerinizi unutmayın. Dünya için ahiretinizi feda etmeyin. Çünkü gençlik uçup ihtiyarlık çöktüğü gibi dünya her ne olsa bir rüya gibi gelir geçer. Ahiret, ebedi olmak üzere gelir çatar. Yani bir defa birinci aldanış dünyayı, dünyaya aldanmayın. Sonra arkadaşlar işte Kur'an-ı Kerim'de bir tek burada geçen çok dev gibi bir cümle, dev gibi bir ikaz geliyor. فَلَا kum, billahil الْغَرُورِ Ve sakın o çok aldatıcı, mağrur şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile nasıl aldatır şeytan insanı? Arkadaşlar, şeytanın bir dakika kaldı. Şeytanın insan üzerindeki hedefleri aşamalı aşamalıdır. Şerafettin Gölcük Hocanın şeytanı anlatırken yazdıklarından aktarıyorum. Aşamalı aşamalıdır. Önce kafir yapmak ister. Allah'ı inkar ettirmek ister. O olmuyorsa inançlarda sapkınlığa sürüklemek ister. Farklı farklı inançlara sürüklemek ister. O da olmuyorsa büyük günah işletmek ister. O da olmuyorsa küçük günah işletmek ister. O da olmuyorsa aman sevapları yapmasın diye mübahlarla oyalamak ister. Bizim çoğumuz burada aldanıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi mesela tam dediğim gibi fırsat mevsimi böyle gelmiş. Böyle sevap hanelerini doldurabiliriz yani füze hızıyla. Fakat ne yapıyor işte yeme içme giyim kuşam işte bir herhangi bir şey için seni böyle saatlerce günlerce oyalıyor. Hele hele düğünlerimiz bu açıdan tam bir fecaate dönüştü arkadaşlar. Ben sizi ikaz ediyorum. <gülüyor> Allah şahittir. Efendim tam bir ömür israfı, hayatları boyunca hiçbir anlam ifade etmeyecek şeyler için ömürlerinin bir yılını, iki yılını ve belki de efendim bir ev, iki ev parasını bir törene harcamak hakikaten bir Müslümanın... Asla ve kata yapmaması gereken bir şey. E, nasıl izah edeceğiz bunu? Neyse işte mübahlarla oyalar şeytan. Onu da yapamazsa diyelim o kadar kararlısınız ki hayır hasenat işleyeceksiniz kesinlikle. Yani yanlış yapmayacaksınız, iyilik yapacaksınız. O zaman da sevabı az olan amellerle oyalamak ister diyor. Yani işte kuran kelim Kerim ezberlemek, kuran kelim Kerim okumak, Kur'an hatmetme Kur'an çalışmak varken... İşte falan bilmem ne duası, filan bilmem ne duası diye seni böyle e, insanların sözleriyle oyalar mesela. Evet, şeytan sizi Allah ile aldatmasın, Allah'a da mağrur etmesin. Yani Allah kerimdir, Allah gafuru rahimdir, Allah her şeye vekildir diyerek günahlara, ataletlere, sefahetlere sevk etmesin. Nasılsa affeder Allah hiç kullarını yakar mı? Efendim er geç nasılsa cennete gireceksin, kalbinde zerre kadar iman varsa gibi ifadelerle bunlar doğrudur da, bunlar doğrudur da ama oraya çok güvendirerek sanki azabı hiç yokmuş gibi, cezası hiç yokmuş gibi sırf o tarafı anlattırarak, hatırlatarak sana efendim günahlara daldırır, vazifelerinizi istimal ettirmesin sakın diyor, böyle yaparak şeytan diyor. Fil vaki, gerçekten de Allah öyledir. Bak dedim ya az önce. Fakat öyledir diye mağrurlanmamak, buna aldanmamak yani. Allah saygısını unut duymamak, Allah'a saygı duymamak, ezan okunuyor, riayet etmemek, İzzetü celalini hesaba almamak, Allah'ın azabını hesabını huzurunda ne diyeceğim, varınca ne diyeceğim, bunları hesaba almamak, Allah'ın ikabını azabını, cezasını tanımamak gibi bir cinayet ve aynı zamanda Allah'ın iman ile çalışan salih kullarına mevut olan, vaad olunan nimetlerinden mahrumiyettir. Yani sen e, bir defa hani Allah'ın affı evet vardır ama bir defa hadi diyelim ki affetti seni allah Teala ki kesin değil, azabı da var çünkü. Diyelim ki affetti ama bütün dereceleri kaçırdın yahu o üstün derecelere eremeyeceksin. Hayatını çünkü bir, tek, çünkü bir kere kazanabilirsin onları. Sadece buradayken kazanabilirsin. Onu söylüyor. Çünkü küfür ve küfran edenlere şiddetli azap, iman ile salih amellere çalışanlara mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Arkadaşlar ilk beş ayeti tefsir etmiş. Ondan sonraki iki ayetin mealini verip geçmiş. Eee... Onları okuyacağız 6. ve 7. ayetleri. İnne şeytanen lekum aduun. Şeytan sizin bir düşmanınızdır. Fettahduhu adu. Onu düşman belleyin. Şeytan sizin düşmanınızdır. Sakın ha onu düşman belleyin. İnne ma yad'u hizbuhu li min sa'ir o kendi toplumunu kendisine uyanları, kendi arkasından gidenleri ashabı'sı öl o den olsunlar diye davet eder. Yani cehenneme davet eder, cehenneme götürür. Ee, onun arkasına takılanlar, ellediğine onlar öyle kişilerdir ki, keferu küf, inkar ederler. Lehum azabun şedid. Onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Yani şeytanın nihai hedefi bir insana kancayı taktığında Onunla uğraşa, uğraşa, uğraşa onu inkara götürmektir. Yanılmıyorsam Haşir suresinde ne zaman ki o inkar eder o insan şeytan der ki ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım der. Velledine amenu ve amilus salihat iman edip salih ameller işleyenlere gelince lehum maufuratun ve ejronkebir onlara da bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır diyor. Elmalı tefsir etmemiş. Biz de böyle geçelim bu bölümü. Teberbüken okumuş olalım. İnşallah Allah nasip ederse arkadaşlar haftaya Yasin suresine başlayacağız. Çok güzel denk geldi. Üç aylara denk geldi. Allah izin fırsat versin de böyle üç ay boyunca Yasin suresini anlatalım. Onun esrarıyla efendim kalbimiz aklımız, gönlümüz ferahlasın inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrar Efendimizin duasıyla bitirelim. Allahümme barit lena recebe ve şaban ve bellina ramazan. Ey Rabbimiz Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi hayırlısıyla ramazana eriştir diyelim. Hayırlı akşamlar.